Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler hadis-i ilgili genel bilgi nasıl olsun inşallah. İslam'ın dört temel kaynağı var. Biri Kur'an-ı Kerim. İkincisi sünnet. Yani hadis-i şerifler. Kur'an-ı Kerim Gerçekte imanlık konularda daha fazla bildiriyor Kuran-ı Kerim. Ahkama gelince yani hükümlere gelince buna tabi Kuran-ı Kerim'de öz olarak kısa biliriyor Kuran-ı Kerim'de bildiriliyor. Eğer Kuran-ı Kerim'deki hükümler konusu mesela namazın kılınması ve hacın yapması meseleleri Kur'an-ı Kerim'de eğer detayın inirseydi o zaman ne olurdu? O zaman Kur'an-ı Kerim bugünkü haçminin 100 katı bin katı olurdu. Tabi o zaman da Kur'an-ı Kerim ezberlenemezdi. Bilinemezdi. Bu iş Allah'a Kur'an-ı bize özleri bildirdi. Kur'an-ı Kerim'in e açıklaması görevi ise Peygamber'e bir verildi. Bunun için hadis-i şerif bilmeden Koy'un-u Kerim'in anlamı anlaşılamaz, koyun Kerim yaşanamaz. Şimdi inşallah, bugün konumuz inşallah hadis şerif ne demektir hadis-i şerif? Hadis, Arapça'da söz, konuşma anlamına gelir. Bir de kadimin zıddı, kadim evveli olmayan ezil anlamına gelir. Sonradan oluşan de hadis denir. Yalnız hadis-i şerif deyince o zaman tabi işim değişiyor. Hadis yine söz anlamına geliyor. Hadis-i şerif deyince buradaki şerif kelimesi feil vezdinde, anlamı mefi anlamına geliyor, en şerefli, en kutsal söz anlamına geliyor. İşte Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin sözlerine hadis ı şerif deniyor. Hangi sözlerine ama Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretleri'ne peygamberlik verildiğinden ...ta son nefesine kadar bütün sözlerine, fiillerine had deniyor. Mesela Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin gençlikte yaptığı hareketler, işler, yani konuştuğu sözler onun had değil. Onlar bizi bağlamıyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mesela şu yaşında evlenmiş... Onlar bizi bağlamıyorlar. Bizi nedir bağlayan? Peygamberimize Allah Tanrı celle peygamberlik verildikten sonraki durumudur. Demek ki peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'ne peygamber verildiği andan sonraki olan bütün sözleri hareketleri hadis ı Şerif'dir. Gerçekte bize hadis-i şerifler, ulaşan günümüze kadar gelenler, tab'ın tamamı değil aslında. Yalnız, gerekenleri alınmış bunların, toplam kitap toplamış toplam, tabi bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin hadisleri de ne zaman yazılmaya başlandığını şimdi muhtemelen cemaatimiz. Tabi günümüzde bizim için kolay. Gerçi kolay da biz onda gerçi yapıyoruz ama yani kolay iş şu. Adı şerhler elhamdullah toplanmış, araştırılmış, incelenmiş, kitaba geçmiş bunlar. Günümüze bu şekilde. Peygamberli şerh hayatta iken buna yazılmasına izin vermedi Peygamber muhteremler. Bakınız şimdi. İzin vermedi. Aslı saadette sahabeler, hadis-i yazmıyordu, yazamıyorlardı. Peygamber onları bundan meyretmişti, yasaklamıştı yani. Hikmeti vardı. Ne de hikmeti bunun da? O zaman tabi Kore Kerim peyler Bey geliyor. kuran Kerim, Tevrat'ın, İncil'in aksine bir defa da gelmedi Kore Kerim. Eğer Kur'an-ı Kerim peygamberimize bir defa da gelseydi, Kur'an-ı Kerim'in yaşlarını uygulaması çok daha zor olacaktı. Allah'tan Mevlamız dünyadan bir sebep yaratıyordu. O sebep üzerine onunla ilgili ayetler geliyordu. Bunlara sebeb nüzül deniyor. İşte bu şekilde ayet-i keriminin hükmü daha anlaşılıyordu sevimin üzerine göre. E, tabi Peygamber Aleyhisselam adetleri hayattayken iken ayet-i kerime geliyor. Peygamberimizin neydi görevi? Hem bunları lef-zen ayet ayetleri kelime kelime olarak okuyup tebliğ etmek onların uygulanmasında açıklamaktadır görev Peygamberimiz. Peygamberimizin, Peygamberimizin tebliğ ettiği ayet-i kerimeler sahabeler tarafından hemen bunlar yazılırlardı ve ezbelenirdi bunlar. O zamanlar tabii büyük ciltler, defterler olmadığı için hatta kağıt bile o zamanlar çok gayet ender bulunan derli bir şey olduğu için genelde bunlar düz tahta üzerine bazı kemik yani develerin böyle geniş kemiklerine, kürek kemiklerine bazen başka derilere yazırdı bunlar. O zaman eğer hadis-i şeriflerde sabit yazılsaydı o zaman Kuran-ı Kerim ile hadisi bile karışırlardı. Karışırlardı. İşte böyle buyuruyor. لِنَّوِيْ شِبْدَالِ حَالُ قَدْمُوا azalik'e Haşiyeten en yaşartısa bil Kur'an'ı. Bakınız peygamber gösterdiği şu itimam özele bakın muhteremler. Kuran-ı Kerim ile Kur'an Allah kelamıdır hali. Hadis peygamber sözleri bunların birbirine karışmamaları için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadislerin yazılmasını yasaklı o döneme sakladı. Kur'an-ı Kerim yazıldı. Yalnız birkaç sahabe var. Onlara özel izin verildi Peygamber tarafından. Birkaç tane özel izin verildi onlara. Bunun için yazılmadı. Hatta biliyorsunuz Fatih ı Şerif'in sonunda amin demek Peygamberimizin sözüdür, emri, buyruğudur, sünnettir. Ama bakın Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'nın sonunda Amin yazısı yok vel zalim ayet bitiyor orada. Amin yok. İşte elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'e değil ki bir başka beşer insan sözü Kur'an-ı Kerim'e peygamberimizin bile bir tek sözü kelimesi karıştırılmadı. Allah'ın son kitabı olduğu için Kur'an-ı Kerim. Peygamberimizden sonra sahabeler onlara gelince sahabelerde ve tabiinin kibarı tabiin deniyor. Tabiin e, sahabe peygamberimizi gören Müslümanlara sahabe deniyor. O dönemde yaşayan, bülüş eren, iman ederek peygamberimizi gören, konuşanlara sahabe deniyor. Peygamberimizi göremeyenler, Sonradan gelenlere de sahabeyi görenler ve sahabenin sohbeti bunlarda da tabi'in deniyor. Sahabe döneminde ve tabi'nin büyükleri döneminde. Bakın burada bir şey dikkat buyurun. Tabi'nin büyükleri diyorum. Çünkü tabiinde de üç tabaka onlarda. Bir kibarı tabi'in deniyor tabi en büyükleri. Eyvah-ı tabi'in deniyor, ortası bir de aşağısı bunlar bence dedi bir şey ayrılıyor bunlar, çünkü öyle tabi'in var ki, onlar sahabenin pek çoğunu görmüşler. Hazreti Ömer, Hazreti ulaşmışlar, çoğunu görmüşler. Bunlar tabi'nin büyükleri. Sonradan daha arkadan gelen tabi'in ancak sahabenin azına ulaşmışlar. Onlar orta tabakada onlar. Bir de sahabeleri artık son döneminde ancak birkaç sahabeye ulaşabilmişler. Bunlar, bunlar da tabinin daha küçükleri bunlar olmuş oluyor. Bakana bir diğer tabi. Sahabe-i kiram ve tabinin büyükleri zamanında yine hadis yazılıp defterleşmeye geçmedi. Kitabine getirilmedi. Bunun da şu olmuş olur aziz cemaatimiz sahabelerin, tabiinin zihinleri, hafızaları aşırı derecede kuvvetiydi hafızaları. Yani bizim bugün hayalimizin aşağı dereceler onda hafıza vardı. Bir örnek vereyim. Ta örnek vereyim. Mesela İmam Buhar Hazretleri tabiin tebbi tabi değil bakınız. İmam Buhari Hazretleri Biliyorsunuz onun hadis kitabı vardır. En başta o gelir, tahtta oturmuştur. Bu İmam Buhar Hazretleri 16 senede o kitabını yazdı muhteremler. O kitabına hadis-i yazmadan önce her hadis-i şerifinde Gusyabdur'si alıyor, İstarı namazını kılıyor, Peygamber'deki izin verilirse Öyle kitabını yazıyordu, az yazıyordu. Kendisinde öyle bir hafıza gücü varmış ki yani süper kelimesi az geliyor tabi onu kullanmıyorum. Öyle bir hafıza varmış ki bakın bir örnek vereyim muhtemelen der. haber geliyor. İmam Buhari Bağdat'a geliyor diye. O zamanlar İmampal ismi İslam ülkesine yayılmış o dönemde. Nereye giderse sanki böyle yer yana oynuyor diyorlar. On dakikalık yere iki saate gidemiyor. İzdiham oluyor muazzam. Peygamberize olan sevgi hadis sonu duymak için halka kaçıyorlar. Bağdat hülaması. O zaman Bağdat da hilafet berkezi Abbas döneminde Baat'teki hadis alimleri topluyorlar kendi aralarında. İmam Buhari'nin ismini duymuşlar, ünlü duymuşlar. Onu bir nevi imtihan denemek için hafızasını şöyle kararmıştı kendi aralarında. On kişi seçiyorlar aralarından. Bu on kişinin her biri on hadis okuyacak. Hadis Meddi ile senetini karıştıracak. Hadiste metin senet vardır. O konusunda görecek inşallah mütevelli. Bunları karıştıracak. Biri bitirince imam bahariye söz hakkı da tanımadan ...ikinize başlayacak. O duanı şur bakacak, bu şeyi devam edecek. Derken o onlar için o kutsal gün geliyor. İmam Hazretleri bahate geliyor bazı hilafet merkezi artık hastalığı çoğu çocuğu yola düşmüşler. İzdihamda yürüyemiyor. O kadar muhalif istihamdan belli bir salona kendisi alıyorlar. Oturup görüşten sonra şimdi ki batı alimden birisi ya aymam ben diyor sana hadis okumak istiyorum birkaç tane dine bakayım. Acaba bunda bir hata işte yanlış var mı bakan diyor. Oku bakalım diyor. Hadi, bir hadis-i başka hadis-i şerefin metini başlarının senedine karıştırarak okuyor. Hadis-i bitiriyor, ikinciye başlıyor, üçüncüye başlıyor, on hadis-i şerifi okuyor. Ya muhazede daha buna cevap vermeye vakit kalmadan ikincisi kalkıyor. Ya eman ben de okuyayım. O da on ton okuyor bu şekilde on tane hadis ulaması o da hadislerini yüz hadis okuyorlar metin sinetle beraber. karışık ama. Şimdi duruyorlar. Bakalım ne yapacak. Dönüyor birinciye dönüyor. Sen on hadis okudun. ilk olarak şunu okudun. Bakın. Derimler. Onun okuduğu gibi okuyor. Bunun doğrusu Bu şekilde. İkinci olarak şunu okudun, sen böyle okudun, doğrusu bu şekilde. Üç yılın beş yıl, onuncu sayıyor. İkinciye geçiyor. Sen de on adet okudun, birinin şunu okudun, onun okuduğu şekilde sen böyle okudun, asıl bu şekilde anlatırım Yani 100 adet şerifanda okunuyor, karma karşı okunuyor. Onları hemen bir an afşir almış, almış hafızaya. Okudukları sırasına göre alıyor, doğru da söylüyor. İşte sahabelerde tabiinde onlarda öyle bir hafıza gücü vardı ki o kadar kesin bir hafıza vardı. böyle, Akıl ermez onlara. Sonraları tabinin son dönemlerinde bazı dalalet fırkaları çıkmaya başladı. Haveriştek şunlar bunlar böyle bayağı bir şey çıkmaya başladı. Onlar da bu sefer uydurma başlayınca bazı hadis şerifler, peygamber, serim bunun üzerine bunların kitabı yazılmasına başlandı. İlk olarak Malik Hazretleri bölüm bölüm oldu hadis şerifleri Kisab-ı Mubattadır onu medya getirdi yazıya başladı. Şimdi, hadis şeriflerin metini var dedim, senedi var dedi. Buna hadis ilmi deniyor buna. İlmi hadis deniyor. hadis ilmi deniyor buna. Hadis-i hadislerin hadis, -şeriflerin, hadis -şeriflerin Peygamberimizin söylediği söz kelimelere hadisin metini deniyor. Hadis budur işte. Peygamberimizin mübarek ağzından çıkan her kelime hadis-i metini. Özü bu. Senet nedir? Senet de peygamberimizden hadis-i duyan sahabe. Onu kendisinden sonra gelen başka bir tabi'ine tebe i tabi birbirine söylüyorlar ya buna da hadis-i şerefini senedir. Senedir bu ne diyor? Sen deniyor. İşte hadislerin i şerefinin olması, şey olması Hadisimiz senedine bağlı bu senedimizden Ona bağlı. Ve hadisle uğraşan alimlere de muhaddis deniyor. Muhaddis. Yani hadiste uzmanlaşmış. Hadisle uğraşıyor. Bu ilmin tam deresinde almış. Bunlara da muhaddis deniyor. O dönemde, tabi günümüzde kalmadı, o dönemde bir muhaddis hadis alimi eğer yüz bin hadis şerifi metin-i senede beraber ezber biliyorsa onlara hafız denilir. Düşün müteyden. Bakın yüz bin hadis şerifi hem metini hem de senedini yani kendisine gelinceye kadar gelinceye kadar ona o söylemiş bu söylemiş ravilerini bunu bilip bilenlere muaddis deniyordu. Hafız deniyordu zamanlar zamanlar. Şimdi günümüzde Kur'an-ı Kerim'e ezberlerine hafız deniyor. O zamanlar Kur ezberleyenlere kurra deniyordu. Kurra deniyordu o zamanlar. Şimdi demek ki hadis-i metni yani peygamberin sözleri Peki bunlar işlerin içinde, tabi sahi olanı var, hasil olanı var, merfu var, mevkubu var, Şunlar, bunlar var. Zayıfı var. Hatta metukü tek olanı var. Zayıf uydurması var. ne kaynaklanıyor bunlar? İşte bu muhteremler senetten kaynaklanıyor bu. Bu senetten kaynaklanıyor işte bu. Buna da Usulü hadis de ne? Bir ayrı bir bilim dalı bu da. Usulü hadis diye. Usulü hadis mülamaları ancak bunlar bunu ayırabiliyorlar. Ayırabiliyorlar. Nasıl ayırıyorlar şimdi bunu? Bir hadis-i şerif. Peygamberimizin buyurmuş. Kime, Hangi sahibi bunu duymuş? O sahibi bunu kime söylemiş? O kime? O kimi söylemiş. O kişi gelince kadar ya da kitabı yazılmayacağı kadar orada kimler var? İşte usul hadis alimleri buradaki kişilik hayatını inceleyip bilebiliyor bunlar. Hatta şey olabiliyor. Mesela bir hadis-i şerifi. iki sahabe bildiriyor. Tabi'in hepsi bunlar sağlam kişi mesela rabiler bildiriyorlar böylece bunlar ise biri tercihidir ama bazen iki sahidir. neden mesela Bedir'deki savaş durumunu bildiren bir sahabe. ama kendi Bedir'de bulunmamış demek ki baştan duymuşu öbür Bedir'de bulunmuş o hadisleri bir bildiriyor on ikine oldu tercih edilir mesela Veda hacinde hac ile ilgili olarak bir sahabe bize o konuda bir hadis bildiriyor. Ama kendi hadisler bulurmak peygamber bulurmamak. Demek ki baştan duymuş. Diğer sahabe o da bildiriyor. O hadisler bulurmak ama nedir? O, o hayatta bulunduğu için tercih edilir. Şimdi hadisleri herkes alırmıyor muhtemelen. Yani İslam'daki bu kaynak öyle bir kesinleşmiş ki bu kaynak öyle yapılmış ki Hadis i rivayeden kişi, sahabe ise her biri deniyor bunlara. Yani adaleti demek Allah'tan korkan, namazını kılan, haramdan sakınan, yalan süredeği duyulmayan güvenilir kişi anlamına geliyor. Bu gibi şart var. Bir de bunun dışında hafıza gücü kuvvetli olacak. Mesela Hadislerin vakit deliyor. İşte an Enes'in, an bir sevriği, işte şunlardan geliyor mesela. Buna bakılıyor. Hazreti Enes ile Hazreti Süfyan şehri buluşta buluşmadan bir gel. Buluşmadılar mı? E buluşmadılar bunlar. Demek ki arada bir kesinti var. Mümkatı demiş bunu. Yine hadisleri mesela bir tabiinde, sahabenin tabiinden geliyor. Ama o tabiati tabi, tebi, tabiin. Son zamanda mesela bunalmış o zamanlarında. Hafızı zayıflamış, ondan gelen had şerif zayıf oluyor. Neden? Çünkü ondan had-ı şerifi duyan kişi, acaba ne zaman duydu bunu? Hafızı sağlam ki duydu, sonradan mı duydu acaba? Diyeceğim. Bu da ne oluyor bak muhtemelen de, zayıf oluyor muhtemelen. Şimdi inşallah inşallah cemaatimiz hadis şerifle bu ilimle meşhur olmanın da tabi faziletleri nedir? Kale-i sübiyan Sevri Muhaddisinden yani yüz binden hadis bilen tabinde bunlar Sübiyan-ı Sevri hadisleri ilmi hadiste gayet otorite uzman kendisi tabiinden hatta kerametleri zuhur etmiş. Allah onu gayet takva kişi. Şurab yürüyor. La a'lemu ilmen efta min ilmil hadisi. Bilmi hadisten daha eftar ilim bilemiyorum diyor. Limen erade bihi veşallahü Kim ki Allah'ın celişanü rızasını talep ederek isteyerek bir kişi ilmi hadisle meşgul olsa, hadis imle meşgul olsa, bundan daha üstün bir ibadet, eftar bilemiyorum diyor. E bunun tabi gerekçesi nedir? Açıklıyor. لَاَنَّ النَّاسَ hatta اِلَيْهِ جِمِمُرْهِمْ ve فِي تَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ Şimdi bütün insanlar diyor, ilmi hadisine muhtaçtırlar, bütün işlerinde Hatta yemelerinde, içmelerinde bile diyorlar. İlmadı işte. Yeme nasıl yenecek? Yeme nasıl başlanacak? Ee, haramı, mekrü, helalı, şunları, bunları su nasıl içilecek? Yatma olacak? Hatta tuvalete nasıl girecek? bakın diyorlar. Tuvale nasıl girilecek? Girekken ne okunacak? Hangi tuvalete girilecek girecek? Tuvale nasıl çıkılacak? Ne okunacak? camiye nasıl girilecek hangi yata girilecek ne okunacak yani günlük yaşantılarımızın her saniyesinde ne yapmamız gerekiyorsa hep konuşabilirmiş bu naftemdir yatayken nasıl yatacağız yattığımız zaman tabi yatmanın da sünneti sünnisi var mesela e, abdesti yatmak sağ dönem yatmak Köye bir dönüp yatmak, yani kalkış nasıl kalkılacak, yatarken ne okunacak, yani kalkışlar ne okunacak? Bakın mütelemler, günlük hayatımız, yaşantımızın her işinde banyoya nasıl gireceğiz, banyoya nasıl oturacağız? Yani kıbleye neremiz gelecek banyoda? E Kusak nasıl başlayacağız? Orada okunma okunmaz mı oradan? Nasıl yapacağız? hatta kişinin eşliğiyle yatması, ee, çocuğun durumu da buna bağlı muhtemeler. Yani insanın eşliği yatması, çocuğun durumu da buna bağlı. Bunun için demek ki günlük hayatımız, yaşantımızın her saniyesinde mutlaka hadis-i şeriflere, yani sünnih siniye uymamız gerekiyor. Buna muhtaçız mühtemeler işte. Bunun için eline gelir kadar hadışlayabilmemiz gerekiyor. Bir de gelirim inşallah hadışların sevaplarına şimdi. Hadışları türümüzden alın bunu. bu Aleyhisselam Hazretleri Nedir Allah'ım Emre'en Allah şu kişinin yüzünü nurlandırsın, güldürsün, yüzü beyazlasın yani. Yani Peygamberimizin bir duası oluyor şimdi. سَمِيَا مِنْ نَشْيَيْنْ فَبَلَّقَهُ كَمَا سِمِيَهُ Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir kimse diyor bizden, peygamberimizden duyduğu gibi Hadis şerifi diğer Müslümanlara ulaştırırsa, tebli ederse Allah yüzünü nurlandırsın, Allah'ın güzelleştirsin güzelleştirirsin. Yaz olsun buyuruyor. فَرُبَّ مُبَلَّقِينَ اَوْعَى مِنْ Çok tebliğ olunan kişi var ki, yani o anda peygamını görmüyor ise, Sonradan dünyaya gelmiş. Çok tebliğ olunan kişi var ki, duyandan bunu dahi anlar. Demek ki, öyle adı işleyiciler var ki, onlar sahabeye yanışlar, meşhur sahabe onlar. Mesela kıyameti ilgili olarak biraz da günümüzde teknoloji ilgili hadis-i var muhtemeler. O zaman da bilmiyor tablolar. Mesela bulutlarla ile yağmurla ilgili e, güneş tutulması namazı var. Bak muhteremler. Onunla o güneşi bilmiyorlar pek onu da bilmiyorlar. Demek ki Resulullah birazdan buyuruyor öyle tebliğ olan kişi var ki sonradan gelecek şu anda dinleyenden o bunu anlayacak. Yine burayı Aleyhisselatü'ne yaptı. Yada Şerif tabara neden? Men hafıza ala ümmeti erbe'ine hadisen. Bir kimse ümmetime bildirmek için 40 hadışı ezberlerse biliyorsunuz ulamaların pek çokları bu iş yapmışlar hadisi erbein diye, kırk hadis diye kitap yazmışlar. Bu sahaba görmek için. Demek ki her Müslüman hiç olmazsa kırk hadis-i şerifi belleyip hiç olmazsa anlamını güzel belleyip bunu diğer Müslümanlara teyrede etmemiz gerekiyor. fima yenfeuhum min emri diniyim. Bir kimse Ümmetine bu tarz amazetleri tebrik etmek için kırk hadiseli ezberlerse din işlerinde onlara yararı olan hadiselerden bakınız. Fima yenfehun min emri dinim gilasy geliyor. Öyle hikâmi kele değil de din konusunda yararlı olan ezberlerse bu isyamla kıyameti min el o kimse kıyam günün mahşere gelirken alimler grubuyla beraber kabinden kaldırılacak. Yine hadisleri buna ilgili olarak evin dua'yını rivayet alçırf'ten. Men tealleme evin hadis'ten. Bir kimse yine 40 hadis şerifi bellese öğrense, bak buna bakın hafize yok, ezberi yok bunda. Demek ki bir kimse 40 hadis-i şerifi kitaptan olsun, Efendimiz silden olsun, dinleyerek kimse, 40 hadis-i kimse öğrense, anlamını, ahkamını hükücüncelikle öğrense, İbdü gaybeşillâhi <gülüyor> ta'ale Allah'ın rızasını talep ederek yani bir şey biliyorum, böyle bir bilginçlik taslamak için değil de sırf Allah rızası için öğrense, düyü alime <Gülüşmeler> bihi ümmeti. Sıra bunu ümmetime bildirmek için, öğretmek için. Bakın, götürenler hep peygamberin tavsiyeleri öğrenmek, öğretmek bakın. Öğrenmek, öğretmek. Akar su gibi, esen gel gibi. Durgunsu biliyorsun, durgunsu ne olur? Kirlenir, kokar durgunsu Devamlı bir faaliyet olacak. Bu da nedir? İşte İslam'ın bekası. Müslümanların iş yaşamaları buna bağlıdır. Öğrenmek, öğretmek. Fî halâlihim ve harâmihim. Bu ateşte Peygamber şöyle buyuruyor. Demek ki bir kimse Allah rızasını talep ederek, isteyerek kırk adı şerefi öğrenirse bellese, ezber olmasa da. Bunu ümmeti bilirmek için hadis konusu bu da şöyle geçiyor. fi halalihim ve harâmihim. Haramlar helal konusunda. Işte. Haram helal konusunda öğrense. haşrullah ı kıyameti halime. Allah o kimseyi kıyamet gününde uleman sınıfıyla haşrı edecek. Haşrı yani maşrıya girecek işte. Bakın öyle koydular buş ehlinden bu şekilde haberleşen. Yine hadis şerif Kirman'ın hadis şeribinden aldım bunu da. Buül alim azmetleri, ben hafize ala ümreti, buna da hafıza geliyor bir kimse ezberlerse na geliyor. Ebu hadisinden kırk hadis-i şerif geliyor burada. Bakın burada kırk hadis geliyor şerif görmek Kırk. O geliyor burada. Mine sünneti. Bu hadis-i şerifde ilgili. Sünneti ilgili. Yani Yemen sünneti var, namaz sünnetleri var. E, tesbihat'ın sünnetleri var. Demek ki bir kimse sünneti ilgili klas-i ezberlerse. Hatta yüeddiha ileyhim ümmetime bunu tevdi etmek üzere, aktarmak üzere. Kendi kalmayacak yine ama. Ezberlenmiş, işte kalmış. O göre yaralı olmuyor. Demek. Şimdi bir hadis şöyle bu ile Aleyhisselam maddetleri. Yağan yağmur üç türlü toprağa yağar. Yani toprağı üç örgü bir yöntem. Birincisi sert kaya toprak. Daha yağmur düşerken hiç suyu kabartmaz kaya sert. Hemen geri teper. Yağına gelince sıçlar. İkincisi çok kumsal çöl toprakları. Buraya yağmur yağar ama üstten yağar, alttan süzülür, boşa gider gene Ekim işi şey olmaz bunda. Üçüncüsü. İşte münbit topraklar, yağmur yağar, bunu hemen geri atmaz, Hemen kumsal gibi süzmez, toprak zaman biraz durur, toprak bunu yavaş yavaş emer, içine sindirir, ondan sonra bitki yermeye başlar. İşte insanlar da buna belirtiyor, Peygamber tarafından muhteremler. Öyle kişiler var ki onlara... Gerçekler söylediği zaman sert kayalar gibi hemen bunlar bir tepki olur. Karşı tepki olur bunlarda. Hatta kudururlar böyle, kızarlar. İtticar ve bağırıştırlar bunlar. Yani bunların geçini kabul edemezler. İkincisi de o kumsal, verimsi topraklar gibi dinler, sakindir. He he he de başsallar ama bir vatı sözümüz bir kulağına girip çıkar böyle. İslam yaşamaz ama. Üçüncü insanlar, bunlar işte mümit toprağa benzeye verici. Dinler böyle. Alır bunları, dinler. Bunu yavaş içine, kaybini içine bunları sindirir. Ondan sonra amel etmeye başlar. Yani bitki vermeye, nebat vermeye başlar. Başlarlar. İşte bakın, peygamber tavsiye bu yönde geliyor. Demek ki bir kimse en aşağı kırk hadis şerifi bu hadis şerifi göre ezberlerse, öncekileri bellersel öynerseler, mines sünneti sünnetlerle ilgili. Buna dikkat ederler. Tabii bazı mesela eski olayla ilgili hikayemsi şeyler de var. Onlar insan merak edebilir, ama sevabı okunalı eksiğinden sevabı hatta yüeddiha ileyhim, ümmetimi tevdiye etmek üzere, bilmek üzere bir kimse had-ı şerifi bellerse, sünneti olarak kuntulev şefian ve şehiden yevmel kıyameti o kimseye şefi olurum, şefi şefaçı peygamber ve şehiden bütün o da şahitlik yapacağım. Kıyamet gününde de yine evet ya Rabbi bu kulun ümmetini benim ya Rabbi. Hadis-i şerim bir ya Rabbi ümmetin tebliğ ona hem şefacı bulunacağım hem onun lehine da şahit yapacağım bu Bir de kişi ölüten sonra da arkadan bırakacak eser. Hadişleri bununla ilgili okuyorum inşallah. Değilimin rivayet-i şerif. Men tereke erbeyni hadisen badem mevtihi. Bir kimse ölümden sonra arkasından kırk hadişleri bıraksa. Bu tabi kırk hadişleri ilgili bir kitapta olabilir muhteremler. Mesela böyle sidi bant olabilir. Tabi kişi bunu kendi konuşmasa bile böyle hazır bir şeyi alıp mesela kişiye birine hediye edebilir edebilir. Hangisi olursa olsun bir kimse ölümünden sonra arkasında Müslüman için yararlı olan karışıları bırakırsa ve o kimse cefi ki fin cenneti bakın, Kimseye bakmadı. O günse cennette benim refikim, arkadaşım refikim. Çünkü aslında hadis-i şerifi sevmek, peygamberi sevmek anlamına geliyor az yani. Gerçekten hadis-i şerifdeki özelliğe bakın muhteremler. Hadis-i şerifin aslında yani metin dediğimiz peygamber konuluna kirmelere bakınız. Gerçekten tatlı kelimeler. Şimdi Arapçiler de bunu fark ederler. Arapça mesela hadislerin şerhi açıklamaları vardır. Evet tefsirler vardır, açıklamalar yani ayet açıklamaları vardır. Bu gibi çok böyle Arapça fıkıh kurallarının bunlar vardır. Fakat bunun arasında hadis-i şerif kelimeleri geçtiği zamanlar Emir olun hadis-i o halave tat, o fiz başka oluyor. Mesela bakıyor bir böyle bir şey. Men tereke terbeine hadisem ba'de mevdiye. Bakınız. Bu kelimeler aynen peygamber ağzına çıkmış kelimeler. Yani şu anda Peygamber'in hadis-i şeritleri sanki burada mane bulunuyor. Bize bunu söylüyor. Ondan mı dinliyoruz benim için? Yani hiçbir şeyi oramaksızın kelimeler peygamber sözleri bunlar. Bu için demek ki hadis-i sevmek demek ne anlama geliyor? peygamberin sevmek. Tabi o asra biz erişemedik adı cemaatimiz. Yani peygamberimize sahabe olamadık. Niye olamadık? Tabi layık değiliz adı cemaatimiz. Ondan çifti çile vardır mı, sahabeler vardır mı? Hicret, göç, açlık, baskı, iskence böyle. hiç rahat yüzü yok. İslam'ı savunma, İslam devletinin kuvvetini savunma. Böyle. O çöllerde, o çöl sıcağında, çöl doğasında İslam için çalışma. Onların da nefisleri vardı. Onların da eşi hanımı vardı müterler. Onların da evi bahçeleri vardı. Ama onlar çuluk çuluna doya doya diye onlar bir araya gelemediler beraberce. Mesela bir ne örnek vereyim şu an aklıma geldi. Hazreti Abdullah-ı Abdullah bin Reva Hazretleri Ensar'dan. Mute'de savaş durumunda hadi Zeyd şehit oldu. Sancağı hadi Cafer aldı. Şimdi bu bekliyor sadece kendisine gelecek. Üçüncü buna o görev verilir pe veril, peygam verdi. Hadi Cafer de şehit oldu. Eline sancı aldı. Ordu'nun başında bu da şehit olacağını biliyor amaçlar kendisinin efendisi. Onu da biliyor. Bir anda şeytan içine bir vesise verdi şeytan. Türktükleme, kaybine. Ne verdi ona? E, tabii şeytan çok aşırı akıllı. Şeytanın boşu uğraşılması. Ne verdi? Hazreti abla bin Revva'nın gönlünde iki tane sevgi varmış. Dünya ile bağlantısı olmuş Dünya iki tane bağlantısı olmuş. Biri çok sevgi bir hurmalığı varmış. İçinde güzel tatlı suyu çıkan kuyusu olan gayet sevdiğim hurmalı. Bunu çok severmiş. Gidermiş hurmalına bazen oturmuşlar o da tası içermiş. Bir de son olarak evlendiği genç güzel bir hanımı varmış. Onları çok seviyormuş. Şeytan o anda ikisini hayalini gözüne getiriyor. Bak sen burada boş öleceksin burada. Bu çöllerde öleceksin Seni altlarda çiğnecekler kesilirsenin eziyorsun burada. Bak hanımın dul kalacak. Kimi kime kalacak. Bak kurum kalacak. deyince tabi bir anda gönlüm bu geliyor. Geliyor Merhamları elhamdülerek iman kuvveti bunu aşıyor. Şöyle diyor, Ya Rabbi Allah'ım şahit ol hanımı üç tarafa başladım. Hanım yok artık benim diyor. Ya Rabbi şahit ol kurum bahşeden Müslümanlara vakfettim. O da benim değil artık diyor. Barış söyleyip hepsi duyuyorlar. Duyuyorlar. İşte bak anlı cemaatimiz sahabe bunlar. Şimdi bizler tabi sahabe olamadık. E, zaman geri işlemiyor. O dönem geç tarifi ama layık değildim. Ben kendim için söylüyorum. Onların yaptığını düşünüyorum bazı da yani milyonda birini yapamazdım diyorum muhtemelen. Bir gece rüyamda adı jemaatını ben pek rüya görmem ne ekmese bir rüyamda sahabeden adı Cabir'i gördüm rüyamda. Sabah karşı adı Cabir. Şöyle iri yarı kendisi güçlü kuvvetli bu şekilde bana beygarın bulunduğu bir savaşta anlattı bana vakıta. Ben de işte savaşta Peygamber yanın başındaydım, dedi. O arada bir kafir müşrik Peygamber'e kılıç kaldırıyor. Bunda elinde kılıcı anda yokmuş neyse. Elini kılıca siper tutuyor. Peygamize kılıç gelmesin diye. Baş parmağı kesmiş. Parmağını kestik. Açık görmüyor. Bak dedi. Peygamber'e de bir müşrik de kılıç kaldırdı. Ona karşı kalkarım kılıcın yoktu. Elim siper etti Peygamber'i korumak için dedi. Bak parmağım buradan koptu. Böyle o anda ben öyle duygulanıyordum ki anda hocam Hatem'e, siz duygulanıtabilirsiniz o anda, duygulanıyordum ki o anda, rüyamda kendi kendime ne şey diyorum, ben bunları kitapta okuyordum, şimdi ise savaşlar olan bir sahiden bunu dinliyorum, o kadar muazzam duygulandım, o kadar simiştim ki öyle fizikle bana, ama uyandım ama, uyandıysa uyandı öyle, öyle. uyandın tamam kardeşim. İşte. Şimdi düşündüm sormuştun, düşündüm sordum kılıç gelirken. Acaba ben bunu yapabilir miydim? Yani bunu tabir miyim vereceğim? Parmağıma, elimi tabiri mi acaba? İşte sahabeler, demek ki onlar layıklı sahibi olmaya. Şimdi gelen bizlere tabi sahibi almadık az cemaatimiz. O dönemde yine bir yakınlık vardı Peygamber As-ı Saadet'e. Tabi'in deniyor. Peygamberimize girişem, yetişemeyenler ama sahabeye yetişenler vardı. Ne yaptı bunlar? O tabiinler, peygamberi göremecekleri için yakın oluştuğumuz zamanları için hatta bazıları iman ettiği halde uzaktan, gaipten ettiği halde işte Medine'ye giderim, peygamberi ederim. İşte devem doğursun bakayım, kurmalarımı toplayayım bakayım, işte şunu yapayım bakayım. Oyalanmış bu şekilde Derken zaman geliyor. Artı devresine biniyor. Medine'ye gideyim de Resulullah bir gözüme göreyim bakalım. Hem tabi olduğumda sahibi olacak. Tabi inşaunda kendisi. Öyle tabi oldu ki azı cemaatimiz Medine'ye yaklaşınca baktı Medine kararmış Medine. Allah Allah. Medine'de kimse gülmeye hiç böyle. Hatta tabi'nin böyle birisi Medine'ye gelir ki Medine dışında bir çobana rastlıyor. Çobanın koyun sürüleri karışmış çölle, karmakarçık olmuşlar. Çoban şebiye dayanmış, ağlıyordu çoban orada. Çobana geliyor, arkadaş acaba sen de ne olur, hasta mısın? Ne olur, bak senin sürün dağılmış, kaybolmuş. Buna bakmıyor musun? Çoban doğru da arkadaş Resulullah gitti. Koyunda gitsin o çobana diye böylece. Peygamber'si dünyayı ne yapayım ben diyor. Böylece. İşte Onların bazıları artık Medine'ye geldiler ama Peygamber'i göremedi bazıları. Onların genç hayatları hep karardı Sarapeli. İşte onlar yaşamları boyunca hep ağlı gülmedi Anas Cemaatimiz. Diğerleri de ne yaptı diğer tabi'inler de onlar da Peygamber'i göremediler ama Peygamber'i gören gözlere baktılar. Ona baktılar Bence'ye. Hele sahabelerin son zamanlarında mesela Şam'a, Bağdat'a oraya, basla, küfe'ye, şuraya, buraya bir sahabe geldi mi? Artık halk toplandı da böyle şey. Sahabe geliyor. O Peygamber'i görmüş, Peygamber yanında bulunmuş diye toplandı muhterimler. Biz tabi onu da kaçırdık şimdi bizi verdi ya. ile kaçırdık, tabi'ne kaçırdık. Şimdi ne var yerimize bir tek bizim bir sevinirci bir elimizdeki bir imkan nedir? Peygamberimizin barış sözleri aynen duruyor. Doğru ya. Şu farklaki o sözler nasıl geliyor? mikrofonla, hoparlara böyle bir ses naklediliyorsa bugün ona benziyor böylece. Yani sözler Peygamberimizin Ali Şanzetleri'nin bir de mikrofonu şu anda. Barışı. Mikrofonu şu anda, o da dinleniyor. Ama söz, hadis yağam sözüm uzar benişe on senede benişe hadis evler adı hadis cemaatimiz hadis-i sahih deniyor. Hadis-i zayıf deniyor. Mevkuf, mürsel, meşhur, aziz, mütevâtir gibi bölümlere varşı bunlar. Tabi bunlar ilmi mesele, bunlar gerçi ama inşallah çok kısa bundan bahsedelim inşallah Allah'a emanet olun, bildiğiniz olması için. Hadış yeri, alır mı hadış yeri şartlar var var muhtemelen. önce kişi adil olacak. Bir örnek vereyim. İmam Buhad-ı Tirgen'e aklıma geldi şu anda. On barek zat Allah'ından razı olsun inşallah Allah'a emanet olun. On barek o andaki İhsan bütün halimi dolaştı. Alışveriş topladı. Soruyor, kimler hadisleri güzel biliyorlarsa, ayaklarına gitti, ondan aldı işler. Işte bir yerde birine buna bahsediyorlar. Filan yerde bir kimse var, işte koyun sürüsü var, koyun sürüsüyle otatıyor kendisi ama e, şu hadişleri biliyor. Diyor kendisine. O Hazırlamak üzere oraya gidiyor. Önce karşıdan o kişiyi bir gözetliyor, gözetliyor. Orada koyunun bir üstüne ayrılmış, koyun üstüne ayrılmış uzaklaşırken diyor ki işte koyunun sahibi avuçlaşı tal, tal yani gel gel tal, tal tal tal böyle gel gel gel diyor ama avuçlaşı bir şey var da koyun size bir şey verecek uzak yani verecek. Koyun da bu sefer. Dışında, bir orada, koyun da biliyor Arapça'yı evet, onları. Öyle derimler ben. Tal, tal, tal. Gel, gel diyor. Koyun da bunun bir şeyi varmış. Bir şey verecek gibi diye koyun buna geliyor. Avucuna geliyor. Avucu boşmuş. Hayvan geri dönüyor. Hayvan geri döndüğü gibi imam Hazretleri de hemen geri dönüyor. Hiç şey görmüyor. Diyorlar. Ya imam diyorlar. Bak bu kadar yoldan geldin. Kaç yoldan geldin diyorlar. Bu kişiyi hattaştırarak çok biliyor ama bundan bayağı uzman kendisi niye bundan hiç görüşmedin? O kişi yalancı aldatıcı ona şey almam ben diyor. Peki ne biliyorsun? Daha ikna tanışmadın kendisiyle bak koyunu aldattı diye. Tahaktal dedi. Bir şey almış ki hayvanı kandırdı. Yalan söyledi. Ona da hiçbir şey alınmaz diyor muhtemelen Bak. Yani nakleden hadis ravileri ravileri... Önce bunların adil dini, adalet olması... Tekva üzere, beşakir namazında haramdan sakınan, hiç yalan söylemediği, güvenilir, dürüst kişi olduğu çevresi bilinen kişiler olacak. E, hafızası kuvveti olacak inancı, itikadı, imana kayıt kuvveti olacak. Bu şekilde anlıyor bunlar. Kitaba geçinceye kadar gün o zaman. Tapuda önceden kişiye gelinceye kadar, diğeninceye kadar hanî şerhler ravileri yani senedi olan kişi şahıslar. Bunların her biri inceleniyor sonradan. da. Hayatı bunu inceliyor, inceliyor bunların. Bunların gerçi her birinde adil, gün olduğu anlaşılmışsa, hafızalar da anlaşılmışsa, bu hadis-i şerife hadisi sahih deniyor buna. Bir de hadisi hasen var. O o da sahih aslında ama hadis sahih derecesinden değil. İkin derecesi. Neden? Hadis-i şerife kişiler her biri gayet tekva, adil, her bakımdan dürüst, yalnız hafızaları pek o da kuvveti değil. Kuvvet değil. Hasen deniyor. Bir de hadis Lizzati-i Sahih ligayri Sahih var. Bir hadis-i şerif o kadar senede kuvveti değil ama onu destekleyen o anlamda çoğu de var. Az kuvvetlenmiş oluyor. Az cemaatimiz. Bir de hadis-i mevkuf deniyor. Mevkuf. Mesela sahabeden birinden rivayet ediliyor. Tabiim Ana Ali'yin Şah'ın aynı onlar rivayet ediyor. Sahabeden rivayet ediyor. Oradan geliyor. Peki ama acaba o bu sahabenin görüşü mü? O sahabe Peygamber'i duydu mu? Bilinmiyor. Buna hadisin mevkuf deniyor. Merfu olamıyor. Merfu Resulullah'a hadistir. Oluyor Umuş oluyor. Bunun gibi bazı cemaatimiz hadis hem de var. İşte bunlar da var. Bunlar da uslülü hadis deniyor. ...usiv ile masım. ...ama günümüzde artık bu ilim kalkmış muhtemelenler. Biz onu tanıma biz tanımayız efendim. Için. O dönemde o... ...onu tanımlar için. Hazır şehrin her günün eteketi üzerinde... ...sahi mi, zayıf mı, hasen mi, aziz mi, meşru mü, neyse... ...üzerine muhteremler araştırmış bunlar, hazlanmışlar bunlar. Şimdi inşallah azı cemaatimiz nasip olsa inşallah... ...haftaya başlayalım inşallah... Her hafta on adı şerif, her hafta başı konu ilgilidir. İnşallah Peygamber'in sözlerinden muhteremler, İnşallah taala biz de yaşamımızı uydular, çalışır alacağım ahzamın öyle sahabeler vardı ki, öyle vardı ki saberden hayatında Peygamber'i yapma bir şey yapmaz iş. Mesela bir ara efendim bakalım cemaatimiz bu sabidir tabiinden tabinden birisi etli pilav yememiş hiç bakın Nereye giderse özellikle tabiin tebi tabiin zamanında çok boluk oldu Zenginlik olur işte bu muazzam bir emir çok aşırı zenginlik oldu. O kadar muazzam zenginlik oldu bu zat ne yapıyor nereye giderse etli pilav hiç yememiş. Yemiyorlar. Ne böyle yemiyorsunuz? Ben araştırdım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eti ayrı yemiş, pirinç falan ayrı yemiş. İkisi karıştırdım. Yani biz tabii yiyorduk bu zaman tabii. Yani mekru falan değil bu. Mekru değil. Ama yani öyle Allah dostları gelmiş ki, öyle Peygamber açlıkları gelmiş ki, her en ince detayında bile Peygamberin tabi olur bakmıştır. Allah'a emanet. Hazreti oğlu Hazreti Abdullah. Dört Abdullah bunlar. Bu hacıya giderken ne yapıyormuş? Peygamber buradan mola verdi. İlmi tepesinden peygamber oturmuşsa oturuyor. Namaz kılmışsa namazı vakitler. Orada peygamber su içmişse o da su içiyor vakitler. Yani peygamber sevgisi Peygamber'e tabi olmak. İnşallah bizler de elimizden gelir ölçüde günlük yaşantımızda muhteremler. Her hafta inşallah. Onlar şey buyanacağım inşallah inşallah. Yani her konuda inşallah inşallah. Ee, i̇nşallah bizler bütün yaşantımızın tekrar hayatına vermeye çalışalım az cemaatimiz. Billahi Fatiha.